<gülüyor> İlk dönemlerinde mensupların zayıf ve az olma sebebiyle hak davete başlangıç merharesinde tabi olanların dereceleri sonradan katılanların derecelerine göre daha üstündür. Bu ise önce olmanın ve işe en başta gövsemenin fazletidir. Allahu Teala buna şöyle işaret eder. İçinizden Mekke'nin fethinden önce harcayan ve savaşan kimseler, daha sonra hacip savaşan kimseler de bir değillerdir, değillerdirler. Öncekiler daha üstün derecededirler. Allah hepsine cenneti vaat etmiştir. Allah işlediklerinizden haberdardır. Çünkü çetin bir işin başında ancak yüksek himmet sahipleri ona katlanır ve buna cesaret edebilir. Bunlar ise ne kadar azdır? İş, iş, yol, iş yoluna girdikten ve büyüdükten sonra çetin zorluklara göğüs geremeyen veya cesaret edemeyenler de ona kat, katılırlar. Ancak mertebe olarak önce olanlardan daha aşağıda olurlar. Allah hepsine de cenneti vaat etmiştir. Hak davetlere başlama konusunda sadece zorluğu ve meşakket, meşakkati değil aynı zamanda hak düşmanı olan insan ve şeytanların vereceği zararlar da söz konusudur. Allahü Teala şöyle buyur: Firavun ve Erkanının kendilerine fenalık yapmasından korktuklarından milletinin bir kısım genç bir kısım gençleri dışında kimse Musa'ya iman etmemişti. Çünkü Firavun o yerde hakimdi, o gerçekten asıl gidenlerdendi. Evet. Şimdi normalde e, geçen dersimizde sabrı anlattıktan sonra Şeyh diyor ki davet ilk başladığı zaman veya uta İslami çalışma ilk başladığı zaman bütün zorluklar o dönemde var, öyle mi? Yani niye? Çünkü yorulma, koşturma, fedakarlık yapma, işkencelere, eziyetlere vesaire sabretme bunlar hepsi davetin ilk dönemlerinde var. E zaten bir şeyler yoluna girip, birileri fedakarlık yapıp, işi belli bir yere getirdikten sonra artık işin kalan kısmı kolay kısmı, değil mi? Yani herkes girip rayına girmiş olan bir trene binip gitmek kolay, mühim olan rayı kurmak treni rayına oturtmak, o treni ondan sonra yol aldırmak, ondan sonrası. İşte bu sebepten ötürü, yani Allah Azze ve Celle herkese kendi yorgunluğu kadarıyla ecir verdiğinden ötürü, İslam nazarında hem Allah yanında hem de dünya değerinde öncü olanlar, bir işin başında gelenlerle sonradan gelenler arasında fark var. Mesela burada Şeyh bir ayet-i kerime söylemiş, Hudeybiye'den önce iman edip infak edenlerle, Hudeybiye'den sonra iman edip infak edenler bir olamazlar. Neden? Çünkü Hudeybiye bir dönüm noktası. Ne yönüyle bir dönüm noktası? Artık işler tersine dönüyor. Hudeybiye'den önce iman edenlerin hicret etme zorunluluğu var. Hudeybiye'den önce iman edenlerin sürekli savaşlarda mal, can kaybı gibi bir tehlikesi söz konusu. Ama Hudeybiye gününden sonra artık bir anlaşma yapılıyor. Müşriklerle Müslümanlar en azından aynı seviyeye gelmiş gibi görünüyor ve daha sonra zaten Allah zafer üzerine zafer nasip ediyor. Ondan dolayı önce olan kadro, önde gelen kadroyla sonradan gelip birilerinin fedakarlığı üzerinden konanlar ne değildir? Kesinlikle bir değildir. Şu sebepten de ötürü bunun şunun da etkisi vardır bunda. İhlası en kuvvetli olanlar işin başında, işin içinde olurlar. İhlasında problem olanlar ise işin sonunda, işin içine gelirler. Neden? Çünkü ihlasında problem olmayan insanlar Yaptıkları her işi, Allah için yaptıkları için yapılan yolda karşılaşacakları sıkıntılar veya ilk dönemlerin oluşturduğu birtakım problemleri göze alırlar zaten. Çünkü onların bakış açısında ne vardır? Cennet vardır, Allah'ın rızası vardır, ecir vardır. Lakin ihlasında problem olan dünya endişeleri veyahut da dünya sıkıntıları da onun için önemli olan insanlar bu tip sıkıntıları şey yapamazlar, göze alamazlar. Ondan ötürü ne yaparlar? İşler yoluna girdikten sonra gelip yola girmiş işin içerisinde devam ederler. Dedik Allah katında işin öncüsü olanlarla işten sonradan gelenler arasında bir fark var. Dünya hükmünde de bir fark var. Nasıl bir fark var mesela? Örneğin belki biliyorsunuz sahih bir hadiste Ebu Bekir radiyallahu Ömer radıyallahu anh kendi aralarında tartışıyorlar. Öyle mi? Daha sonra Hazreti Ebu Bekir e, haksız olduğunu düşünüyor ve Hazreti Ömer'i arıyor. Hazreti Ömer'i bulamayınca da Peygamberimizin yanına geliyor Aleyhisselatu vesselam. Ey Allah'ın Resulü diyor, Benle Ömer'in arasında bir olay oldu diyor. Ben diyor Ömer'e haksızlık ettim ama Ömer'i aradım bulamadım diyor. Hazreti Ömer de Hazreti Ebubekir ondan özür dilediği için eve gidince düşünüyor tabi ya ben yanlış yaptım diyor. En isi gideyim Ebubekir'i bulayım tamam diyeyim seni helal ettim. Hazreti Ebubekir'in evine gidiyor evde yok. Kesin diyor Resulullah'ın yanındadır. Kalkıp Resulullah'ın yanına geliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o kadar kızmış ki yüzünün şeklinden zaten biliyorsun kızdığı zaman ya yüzünlar gibi olurdu kızarırdı veya da ses tonundan veya ettiği yeminden onun kızdığını anlardı sahabe. Ondan ötürü Hazreti ve Bekir diyor ki yarasa ben zulmettim hani kızmasın diye Hazreti Ömer'e ne oluyor size diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam benim arkadaşımı bana bırakmayacak mısınız diyor. Sizler beni yalanladınız, o beni doğruladı. Sizler beni kovdunuz o malıyla bana destek verdi. Vallahi diyor biz eğer ben yeryüzünde bir dost edinecek olmuş olsaydım Ebubekir'i kendime dost edinirdim. Lakin sizin sahibiniz yani Muhammed Aleyhissalatu vesselam Allahu ve celle halilidir. Allahu celle dostudur diye. Ne yapıyor burada Peygamber Aleyhissalatu vesselam? Burada Peygamber Aleyhissalatu vesselam Hazreti e, Ebubekir'i Hazreti Ömer'e takdim ediyor. Ne sebepten illet olarak neyi gösteriyor? İllet olarak herkesin onu yalanladığı zaman Ebu Bekir'in onun malıyla, sohbetiyle desteklemesini gösteriyor. Demek ki, niye? Çünkü Hz. Ebu Bekir zor zamanların adamıydı. Yani hiç kimse Resulullah'ın yanında yokken Hz. Ebu Bekir vardı. Aslında Ayşe annemiz ne diyor? Ben Peygamberimizin hanımlarından hiçbirini kıskanmadım. Kim hariç? Hatice hariç. Öyle mi? Neden? Çünkü Peygamberimiz sürekli onu zikrediyor ve onu zikrettiği zaman duygulanıyor. Sebep? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hiç kimse yanında yokken Hz. Hatice Peygamber Peygamberin yanındaydı. Yine mesela Halid ibn i ile Peygamberimizin sahabesinin arasından birinin arasında bir problem oluyor. Yani bir tartışma söz konusu oluyor. Resulullah ve dönüp Halid ibn i e diyor ki La tesubbu ashabi Benim ashabıma sövmeyin diyor. Yani normalde Halid ibn i de peygamberimizin sahabesi. Yanında duran da peygamberimizin sahabesi. Lakin Halid ibn i Hudeybiye'den sonra gelip Müslüman olanlardan. Öyle mi? Yani İslam devleti kurulup Rahatta kavuştuktan sonra ama Ammar gibi, Bilal gibi yani habab gibi İslam'ın daha ilk döneminde bütün sıkıntılarını göğüslemek adına iman edenler elbette bunların yeri ne olacaktır? Elbette bunların yeri farklı olacaktır. Bu Hazreti Ömer döneminde de böyle oluyor. Mesela Hudeybiye'den sonra Müslüman olan Mekke'nin eşrafından insanlar var. Değil mi? Ya Ebu Sufyan mesela, Ebu Sufyan'ın çocukları mesela, Ebu Cehil'in çocukları mesela, bunlar Müslüman oluyorlar. E Süheyl, Mesela yani hep bunlar Mekke'nin Dışişleri Bakanı, Başbakanı, Cumhurbaşkanı vesaire Bu konumda adamlar. Bir mecliste oturdukları zaman mesela diyelim ki Bilal geldiğinde Ebu Süfyan, Süheyl gibi insanlar yani bir dönemler Başbakan, Dışişleri Bakanı, Hazreti Ömer diyormuş kalkın, kalkın, kalkın, kalkın. Hemen bu tarafa Bilal'i oturtuyormuş yanına mesela. Ee, Selman geldiğinde Selman'ı oturtuyormuş, Habbab geldiğinde Habbab'ı e, oturtuyormuş yanına. Kendi yanına, halifenin yanına. Neden? Sebep? Çünkü bu insanlar İslam'ın yükünü yüklendiler. Bunlar yine Müslümandır. Eyvallah. Lakin nedir? Bunlar İslam'ın yükünü yüklenmeliler. O zaman ne diyeceğiz? O zaman diyeceğiz Allah sonradan Müslüman olana da ecrini verir. Önceden Müslüman olana da ecrini verir. Bunda hiçbir şey yoktur. Bunda bir problem yoktur. Lakin ne dünya hükmünde Resulullah'ın sünnetinden ve Hulefa-i Raşid'in sünnetinden ne de ahiret hükmünde öncü olup İslam'ın zorluklarına katlananlarla sonradan gelip ee, rahat döneminde İslam'ın içine katılanlar, bunlar arasında elbette ne olacaktır? Bunlar arasında elbette fark olacaktır. Evet. İşte bu, Allah-u radıyallahu sahabeyin anh, iman bakımından derecelere ayırdığı korku halindeki imandır. Allahu Teala Hudeybiye gününü iman eden sahabe arasında ayrıcı bir çizgi olarak kabul etmiştir. Şöyle yapalım. Şurada orta paragraftan okuyalım. Aynı şeyi anlatıyor zaten. Cihat alanında sabır göstermesi gereken yerlerden biri de emire karşı sabır göstermektir. Cihat alanında sabır gösterilmesi gereken yerlerden biri de emire karşı sabırlı olmaktır. Sevinçte ve tasada, zorlukta ve ferahlıkta veya kendi nefsine ayrıcalıkta bulunsa bile emire karşı sabretmek gerekir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kim emirinden hoşuna gitmeyen bir şey görürse sabresin. İman itaatın dışına bir kim itaatın dışına bir karış çıkar ve ölürse cahiliye ile ölür. Evet. Şimdi normalde e, belki de sabırların içerisinde en zor olan sabır nedir? Bir mücahidin kendi emrine karşı sabretmesidir. Şimdi mesela biz dedi ki neye sabır? Taatlere sabır. Kim için bu? Allah için. Yani mahsiyetlere sabır. Kim için? Allah için, kadere sabır. Kim için? Allah için. Öyle mi? E şimdi burada insanın sabretmesi çok kolay. Neden? Çünkü kendinden derecesi düşünülmeyecek kadar yüce olan bir varlığa sabrediyor. Öyle mi? Lakin burada ise insan kendi gibi yiyen, kendi gibi içen, kendi gibi oturan ve kendi gibi heva ve hevesi olan bir insana sabretmek zorunda. Bu sebepten ötürü ne? Bu sebepten ötürü emire sabretmek, emire itaate sabretmek zor olan bir şey. Mesela biz normalde İslam'ın genel ahkamına baktığımız zaman, İslam e, meseleleri muhkemleştirirken öyle asıllara bağlıyor ki yani İslam'ın kurallarının Allah'tan olduğunu ancak akılsız olan bir insan şüphe edebilir. Yani ancak ilah olan, herkesi tanıyan ve insanların içinde olanı bilen bir ilah bu kadar olayları götürüp muhkem yerlere bağlayabilir. Mesela emire itaat konusu. Allah Azze ve Celle İslam'da hiç yapmadığı bir şeyi yapıyor. Diğer ahkamlarda yapmadığı bir şey yapıyor. İki tane şey yapıyor. Bir, diyor ki Resûlullah ''Bana emire itaat, bana itaattir. Bana itaat, Allah'a itaattir. Emire isyan, bana isyandır. Bana isyan, Allah'a isyandır.'' Bu birinci mesele. Yani emire itaat ve emire isyanı İslam getirip nereye bağlıyor? Allah'a itaate ve Resûlüne itaate bağlıyor. Yani kimsenin üzerinde şüphe edemeyeceği bir noktaya getirip bağlıyor. İki, mesela normalde biz ne diyoruz? Normalde e, Allah Azze ve Celle işte İmam Müslüm Ebuzerden mesela Kudsi bir hadiste peygamberimiz ne diyor? Allah Azze ve Celle'nin şöyle buyurduğunu söylüyor Ya ibadi, inni harramtuz zulme ala nefs'i, ve cealtuhu beynekum muharramen felâ tezalemû Ey kullarım ben zulmü kendi nefsime haram kıldım sizin aranızda da haram kıldım ve siz birbirinize ne yapmayınız? Birbirinize zulüm etmeyiniz. İnallah leys bi zallamin lil ibad. Allah kullarına zulmeden değildir. Normalde İslam zulmün her türlüsünü yasaklamış mı? İslam zulmün her türlüsünü haram kılmış mı? Kılmıştır. Lakin emir meselesine gelince Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "İsma ve atı." وَإِنْ دَرَبَ ve وَأَخَذَ مَالَكَ Sırtına vurup malını alsa da emirini dinle ve emirine itaat et. Öyle mi? Sırtına vursa da malını alsa da emirini dinle ve emirine itaat et. Peygamber Vesselam ne diyor? Kim emirinden kerih gördüğü bir şey görürse ona sabretsin. Kim? emirinden kerih gördüğü bir şey görürse ona yapsın sabretsin. Niye? Çünkü itaatten bir karış ayrılan ne üzerinde ölür? Cahiliye ölümü üzerinde olur. Yani cahiliye dediğin zaman bütün Müslümanların tüyleri diken diken oluyor. Niye? Çünkü sürekli bizi cahiliyeden kurtarıp İslam'a hidayet eden Allah'a hamdolsun diye dua ediyoruz. Resulullah Aleyhissalatu vesselam olayı öyle bir yere bağlıyor ki yani bütün Müslümanların tiksineceği, yapmaktan korkacağı veya kaçınacağı bir yere bağlıyor. Bunun sebebi ne? Niye böyle bir şey yapılmış? Normalde zulüm haramken emirin yaptığı zulüme sabredin, öyle mi? Normalde işte diyelim ki bir beşere itaat etmek çok böyle itikadi bir mevzu değilken hayır beşere itaat yani emire itaat, Rasûle Rasûle itaat, Allah'a et. Çünkü bunun sebebi şu, insan kendi gibi olan bir insana itaat etmekte zorluk çeker. İnsan ne olursa olsun kendi gibi olan bir insana itaat etmekte ne yapar? Zorluk çeker. Veya itaat ederse bile bu itaate devam etmekte de bu defa zorluk çeker. İşte İslam getirmiş bunu en muhkem olan yere bağlamış. Mesela şimdi bir örnek olarak düşünün. Diyelim ki işlerimiz çok güzel gidiyor. Dört dörtlük Allah Azze ve Celle bir bela gönderdi, işlerimiz Allah kullak oldu mesela. Ne diyoruz sabrederken? Mutlaka Allah'ın bildiği bir şey vardır diyoruz. Öyle değil mi? Bize aslında sabrımızı, sabrı bize kolaylaştıran şey ne? O sabrın ar arka planında yatan Allah'la ilgili bilgimiz. Mutlaka Allah azze ve celle diyoruz bunu yapmışsa mutlaka bunda bir hayır vardır. E şimdi e, emir bize aynısını yaptığını düşün. Mesela diyelim ki Müslümanların elinde mal var, bu malı vereceksin dedi mesela. Tuttu çekti aldı adamın elinden. Bunu ben kullanacağım dedi mesela. Nerede? diyor mesela İslam tarihinde vergi meselesi. Zulmen alıyor diyelim adamın ihtiyaç yokken, hiçbir sıkıntı yokken zorla insanların zekat şeyi karşılarken, ihtiyaçları karşılarken, ganimet karşılarken zorla milletin malını alıyor. Şimdi adam diyemez ki emirin bunu yapmışsa mutlaka bir bildiği vardır. İşte bunu diyemediği için sabretmek zor zaten. Yani yoksa normalde adam mesela şunu düşünse, ya benim emirim almışsa mutlaka bir bildiği vardır. Zaten hiç sabretmek zor gelmeyecek. Öyle değil mi? İşte bu olmadığı için sebep o da onun gibi bir insan. Yani kendi zulmettiği gibi onu da zulmedebileceğini düşünüyor kendinin heva ve hevesleri olduğu gibi onun da bazı şeyleri kendi heva ve heveslerine kullanabileceğini düşünüyor. Şeytan da buradan vesvese verince bu defa ne yapıyor? İnsanın sabretmesi zorlaşıyor veya sabrediyorsa bile son ana kadar sabrın üzerinde sebat etmesi zorlaşıyor. Bu sebepten ötürü ne? İslam emire itaat mevzusunu getirmiş, dinin çok muhkem yerlerine bağlamış ta ki şeytan insanlara vesvese verdiği zaman şeytan insanların ayağını kaydırdığı zaman ne yapabilsin? Bu muhkem asıllarla şeytana karşı mukavemet edilebilirsin. Ve ehli sünnet alimleri emire itaat meselesini itikat kitaplarına taşımışlar. Bütün ehli sünnetin itikat kitaplarında işte biz facir de olsa, iyi de olsa emrimize itaat ederiz. Küfür işlemediği müddetçe ona karşı çıkmayız. Küfür işlemediği müddetçe ona karşı ayaklanmayız. Ve onun taatinden el çekmeyi de mahsiyet olarak görürüz yani diye ehl sünnetin kitaplarında ne olmuştur? ehl sünnetin kitaplarında kesinleşmiş bir akide olarak yerini almıştır. Sebep? Çünkü Müslümanları bir arada tutacak, onları dış düşmanlara karşı, kafirlere karşı belli bir güçte bulunduracak ve kendi içlerinde şeriatın hududlarını ikame edebilecek mutlaka bir neye ihtiyaç var? Emire ihtiyaç var. Emirsizliğin getireceği mefsedet emir olup da yapacağı mefseletten, zalim olursa eğer tabi emir olup da yapacağı mefseletten çok çok daha büyük olduğundan ötürü İslam ne yapmıştır? Ona sabretmeyi. Her halükârda hoşa gitse de, hoşa gitmese de ona sabretmeyi bize ne yapmıştır? Sabretmeyi bize emretmiştir. Peki yaptığı zulüm nereye gidecek? Diyelim ki başımızda zalim bir tane emir var. Adam zalim. Milletin hakkına, hukukuna tecavüz ediyor. İşte milletin malını alıyor vesaire. Ne olacak peki bu yaptığı zulümler? Biz sabredeceğiz onu Allah'a havale edeceğiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde emrediyor. Zalim bir yönetici olduğu zaman siz ona sabredin, onu da ne yapın? Onu Allah'a havale edin. Yani Allah Azze ve Celle bizim hakkımızı ondan alıp ne yapacaktır? Bizim hakkımızı ondan alıp tekrardan bize verecektir. Anlaşıldı değil mi? Yani hepsi bunlar niye? Bu kadar o son olarak cümle. Çünkü dediğimiz gibi emir olmamanın, emirin olmamasının meseleti Zalim bir emirin mefsedinden çok çok daha ne? Çok çok daha büyük. Mesela pratik olarak düşünün, başımızda Müslüman bir halifenin olduğunu düşünün ama zalim. Vuruyor, kırıyor, alıyor falan. Bu mu olsaydı tercih ederdik, yoksa bu kafir yönetimin e, hükmü altında olmak mı hoşumuza giderdi? Elbette ki bir emirimiz olmuş olsaydı, kendisi bize zulmetseydi bile en azından bizi dışarıdaki kafire karşı koruyacak. Bir problem olduğunda Allah'ın ahkamını, hududunu uygulayacak. Belki kendisi sarayın içinde fâsıklık yapacak ama sokaklarda yine şeriat uygulanacak mesela. Ama o olmadığı zaman ki mefsedet olduğundan çok çok daha ne? Çok çok daha büyük. Bundan ötürü mesela Osmanlı hastadır. Osmanlı'nın yıkılması lazım zaten işler tersine gitti diyenler Osmanlı gidip yerine cumhuriyet geldiği zaman her biri dünyanın bir tarafından kaçmak zorunda kaldılar. Neden? Çünkü gelen cumhuriyet öyle zalim bir şeye benzemiyordu yani. Zalim bir hilafete benzemiyordu. İslam adına hiçbir şey bırakmadı. E tabi otomatik olarak insanın şunu diyesi geliyor. Yani böyle küfür rejimi, e, küfrünü açıktan ilan eden bir rejim olmaktansa en azından hayatın e, hayatın insanları ilgilendiren alanında şeriatla hükmeden hasta da olsa bir hilafetin olması daha nedir? Daha evladır. Velev onda da birtakım şirkler bulunsa bile. Evet. Kişinin ay yol üzerinde bulunan kardeşlerine karşı da <gülüyor> sabırlı olması gerekir. Cihat alanı değişik terbiye düzenlerinin, düzenlerinde bulunan Müslümanları bir araya getirir. Onlardan kimisi kendine zülmeder, Kimisi ise adaletli olur, kimisi de Allah'ın izniyle hayırlarda önce olur. Bu nedenle dinin düşmanlarına karşı cihat etmek olan en büyük hedef için birbirleriyle iyi geçirmeleri ve karşılıklı sabır göstermeleri gerekir. Kendine zulmeden kişilere hem kendileri hem kardeşleri hakkında Allah'tan korkmalarını tavsiye ettiğimiz gibi genel olarak bütün kardeşlerimize de bunu tavsiye ediyoruz, ederiz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İnsanlara karışıp onların eziyetlerine sabreden mumin, onlara karışmayan ve eziyetlerine sabretmeyen muminler daha hayırlıdır. Bu sabır muttakilerin sıfatlarındandır. Allahu Teala şöyle buyurur. O takva sahipleri ki bollukta ve dallıkta sadaka verirler. Öfkelerini yenenler insanların kusurlarını bağışlayanlar. Allah da iyilik edenleri sever. Müslüman kişi topluluğa karışmasıyla ile kardeşlerinin kusurlarına karşı sabretmekten dolayı kazanacağı edrin yanında bir de kendi nefsinin kusurlarını bilmesi ve tanıması faydasını da faydasını elde eder. Kendi kusurlarını tespit ettiği zaman ise hastalıkların tedavi etme yoluna gider. Bu şekilde birçok hastalık vardır ki kişi ancak başkalarına karıştığı zaman bunları fark edebilir. Bunu özellikle dikkat çekmek istedim. Çünkü birçok Müslüman düşmanın eziyet, eziyetlerine sabrettiği halde Müslüman kardeşlerinin eziyetlerine karşı sabır gösterememektedir. Şair bunu şöyle dile getirir. Akrabalarının zulmetmesi keskin kılıcın yarasından daha çok acı verir. Burada kardeşlerin kusurlarına karşı sabretmenin vacip olduğunu, başka şeyler ile Allahu Teala'ya ibadet ettiğimiz gibi bu sabır ile de ona ibadet ettiğimizi, ve bunun karşılığında Allahu Teala'dan ecir ve sevap sevap bekle, beklememiz gerektiğini belirtmek istedim. Evet. Şimdi bir de neye sabretmek var? Bir de kendi Müslüman kardeşlerimize sabır etmek var. Hele özellikle cihat alanı gibi yani birçok farklı müstevadan insanın, birçok farklı kültürden insanın bir araya toplandığı ortamlarda insanlara karşı af sahibi olmak, insanların hatalarını alttan alabilmek kendi haklarından feragat edebilmek kardeşleri adına, bu çok zor bir şey. Neden zor bir şey? Çünkü her insan <gülüyor> yaratılışı gereği önce kendi haklarının peşinde koşar. Öyle değil mi yani? Kendine zulmedilmesini istemez. Kendi hakkının tam yerli yerinde verilmesini ister. E i̇nsanlarla bir arada yaşadığımız zaman bu mümkün değildir. Sonuçta iki tane insanın bir arada yaşayıp da sorunun olmaması mı anormaldir? Yoksa sorunun olması mı anormaldir? Olmaması normaldir. yani o zaman bunlar insanlıklarında bir problem var. İki tane insan demek ya hiç konuşmuyorlar, ya hiç birbirleri yokmuş gibi muamele ediyorlar. Yoksa insanın olup da sorun olmayan yer olamaz. Resulullah'la hanımları bile kavga etmişler. Resulullah'ın sahabesi bile birbirine girmiş, kavga etmiş, birbirlerine kılıç çekmişler. Niye? Çünkü insanın yaşadığı yerde mutlaka sorun olur. Bu bir sebep, birçok sebepten ötürü. Mesela her insan intikam duygusuyla yaratılmıştır. Yani her insanın içerisinde Allah Azze ve Celle kendine yapılanın öcünü alma, intikamını alma duygusunu insanın içerisine yerleştirmiştir. Şimdi iki, insanların bir arada yaşadığı yerde örneğin, biri birine şaka yaptı. Misal, şakanın dozunu kaçırdığı zaman insanın ağrına gidiyor. Öyle mi? Çünkü şaka yapan adam senden ne kadar şakanı yer edip nereden sonrasının e, senin kaldıramayacağını bilmediği için veya senin moralinle alakalı bir durum bu. Yani dün yaptığında gülmüştün, ama bugün yaptığında gülemiyorsun mesela, başka bir şeye sıkılmışsın. E şimdi sen doğal olarak bu adamı aynı şekilde kırıp kendi intikamını almak istiyorsun. Veyahut da sen de ona hakaret edip kendi intikamını şey yapmak istiyorsun, almak istiyorsun. İşte bunlar hep mücahede ile aşılabilecek olan şeyler. Yani insanın sürekli kendini kontrol edip, kardeşlerine karşı işte yumuşak olup ejderini Allah'tan beklemek ve onlardan gelen şeylere sabretmek. Bu ancak ne ile olabilir? Bu ancak mücahede ile. E, olabilecek olan şeyler. Şimdi şeyh burada e, diyor ki bu aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de kimin özellikleri? Takva sahiplerinin özellikleri. Öyle değil mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah insanları sınıf sınıf ayırmış. Kur'an-ı Kerim'de Allah insanları sınıflara ayırmış. Bu sınıfların içerisinde en üstün olanı kim? Bu sınıfların içinde en üstün olanlardan bir tanesi takva ehli olanlar. Öyle mi? Peki biz birinin takva ehli olup olmadığını nereden bilebiliriz? Yani mesela örnek veriyorum. Diyelim ki günahlardan sakınıyor. Bütün vacipleri de yerine getiriyor. Bu adam takva ehli olur mu bu şekilde? Yani hmm. Normal takvanın tanımını Takva ehli olabilir. Hmm. Fakat yani her Müslüman olması gereken şey zaten. Yani bir emirler kaçınmak. Bak şöyle söyleyelim. Daha net anlaşılsın diye. Mesela diyelim ki Kur'an-ı Kerim'de Allah muflihunlardan bahsediyor. Değil mi? Felaha ermiş olanlardan bahsediyor. Şimdi diyelim ki biz kendi kendimize o felaha ermiş olanların yapmış olduğu amelleri diyelim yaptık. Örnek veriyorum felaha erenler kimdir? Sadaka veren, namaz kılan, zekat ve zina yapmayanlardır mesela. Biz bunların hiçbirini yapmadık. Biz felaha ermiş olanlardanız diyebilmemiz için Kur'an-ı Kerim'de bu özelliklerle mevsuf olan insanların normal hayattaki özelliklerine bakmamız lazım. Aynı özellikleri bizde de. Açığa çıkmışsa, demek ki içinde olmuş olduğumuz yol doğru bir yoldur. Aksi halde mutlaka bir problem vardır. Ya temelinde vardır, ihlas bir problem vardır. Ya gittiğimiz yol, takip ettiğimiz metotta bir şey vardır, problem vardır. Ya da en kötüsü şeytan bizi Allah'ın diniyle aldatıyordur. Biz bunun farkında bile değilizdir. Anlaşıldı mı burası? Mesela şöyle söyleyelim, takvâ ehli kimdir bir tanıma göre? Takvâ ehli, yaşarken farzları yerine getiren, haramlardan kaçınan. Normalde bir insan bunu yaptığı zaman takvehli olabilir tamam. Lakin sağlamasını yapmak var bir de bunun. Öyle değil mi? Hani mesela matematikte bir işlem yaparız. Aslında biz biliyoruzdur onun doğru olduğunu. Lakin tam emin olabilmek için ne vardır bir de onun dönüp sağlamasını yapmak vardır tekrarda. Ne gibi mesela örnek? Bir işlem yap mesela kafanda diyelim. Beş kere beş yirmi beş dersin. Nasıl bunu sağlamasını yaparsın? Ha, bölersin aynı rakam çıkıyorsa dersin hatta tam bak sen normalde adın gibi eminsin 5 beş kere 5'in 25 yaptığında emin olursun. hadi diyelim biz farzları yerine getiriyoruz. Haramlardan kaçınıyorsak, şimdi burada dediğim gibi 3 tane problem olabilir. Yani inşallah olmaz ama olabilirsin. bir ikhlasımızda problem olabilir. Çünkü zaten ne demiştik? İhlas ve riya konusundaki en tehlikeli nokta neresi? Çoğu insan riyakar olduğunu bilmez. Yani problem olan insanlar kalp hastalıklarını bilmezler. 2- Takwa diye takip ettiğimiz yolda bir problem olur. Yani bizim terk ediyoruz dediğimiz haramlardan daha önemli haramlar vardır. Onları yapıyoruzdur. Farkında değilizdir. Yapıyoruz dediğimiz vaciplerden daha önemli. Bizi ilgilendiren anın vacibi olan şeyler vardır. Onları ihmal ediyoruz. Farkında değilizdir mesela. Bu olabilir. 3. Şeytan bizi çok farklı bir şeyle kandırmış olabilir. Mesela biz demiştik ya. İnsanoğlunun nefsini inceleyen kendilerini inceleyen daha doğrusu alimlerin birçoğu ee, ne yapmışlar mesela şeytanın hilelerini anlatırken bazen çok ilginç şeylerle karşılaşıyor insan. Mesela diyor örnek veriyor adam şeytan diyor bir adamı her gün gece namazına kaldırır. Şimdi normalde düşündüğün zaman yani şeytan bir adamı gece namazına kaldırır. Oturuyor mu kafanıza? Yani bir günde bizi kaldırsaydı diyorsunuz öyle değil mi? Niye mübarek bizi kaldırmıyor hiç. Şeytan insanı gece namazına kaldırır mesela. Niye diyor adam? Çünkü diyor bu adam hastadır. Gece namazını kıldığı zaman ondan sonra yaptığı bütün haramlar noktasında Allah azze ve celle'nin tuzağından emin oluyor. Gece namazı ehli salihlerdir. Gece namazı ehli şöyle dedi. Benim herhalde yaptığım mesela normal bir takım şeylerdir. Bir takım günahlardır. Hani olabilir her insanda olabilecek şeylerdir. Diyorsa eğer yani daha büyük günahları işlerken yaptığı bütün o diğer taatleri öldürecek. Şimdi mesela bazı günahlar vardır, bazı sevapları öldürür. Bazı sevaplar vardır, bazı günahları öldürür. Öyle mi? Mesela ne gibi? Örneğin Allah azze ve celle ne diyor? Sahabenin bir tanesi sayih bir hadiste bir kadını öpüyor, haram işliyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a geliyor. Resulullah Aleyhissalatu geldiğinde Allah azze ve celle hangi ayeti indiriyor? <Sessizlik> İnnel hasenati nemaskal çünkü niye? hasenat hasenati yudhibnes seyyiat çünkü iyilikler kötülükleri ne yapar? götürür yani sen bir günah işledin git bol bol namaz kıl o kötülüklerini öldürsün e biz hadislerden de ne öğreniyoruz? namaz bir sonraki namaza kadar aradaki günahları ne yapıyor? kaldırıyor bazı kötülükler de vardır iyilikleri götürür ne gibi? la tubdilu sadakatikum bil menni vel eza iyi sadakalarınızı ne yapmayınız? minnet ederekten ve karşı tarafa eziyet ederekten iptal etmeyiniz. Demek ki bak, birine sadaka verdikten sonra ona minnet etmek, eziyet etmek, o sadakayı ne yapıyor? O sadakayı batıl kılıyor. Bazı iyilikler vardır, bazı kötülükleri, bazı kötülükler vardır, bazı iyilikleri ne yapar? Götürür. Şeytan şunu biliyorsa, bu adamın gün içinde yapacağı haramlar, öyle bir haramlar ki Allah katında, yaptığı bütün şeyleri götürüyor. Yaptığı bütün iyilikleri götürüyor mesela, öyle mi? Bu adamı niye gece namazına kaldırmasın ki? Adam eğer gece namazına kalktığında o haramları yaparken daha rahatsa, Allah'ın tuzağından kendini daha emin hissediyorsa, Allah'ın onu nasıl bir akıbetle akıbetlendireceği konusunda bu itikadi bir mevzu. Kişinin Celle'nin mekrinden emin olması, Allah'tan korkmaması, kendini emniyette hissetmesi bu ne? Bu itikadi bir mevzu. Öyle değil mi? Rica, kauf ve sevgi. Bunlar kalbin ameli mi? Bunların dengeli olması lazım. Bunlar itikadi meseleler. Öyle mi? Bir insanın Celle'ye karşı ricasının da, havfunun da, sevgisinin de eşit olması lazım. Çünkü bunlar kalbin ameli olan şeyler. Adam eğer gece namazıysa, gece namazıyla böyle bir probleme düşüyorsa veyahutta örneğin bir tasavvuf ehlini düşünün. Bu adam şirk koşuyor mesela, öyle mi? Ve hiç gece namazını kaçırmıyor, örneğin. Şeytan hiç engel olmuyor bu adama. Niye? Çünkü adama tevhid anlatıldığı zaman Adama tevhid zikredildiği zaman, ne ile kendine hak üzerinde olduğuna inanıyor orada? Gece namazıyla. Biz diyor eğer müşrik olmuş olsak, bizim yaptığımız yanlış olmuş olsa, bu kadar Allah ehli, bu kadar tasavvuf dostu hiç gece namazına kalkar mı? diyor mesela. Ha demek ki şeytanın çok ince tuzakları ne olabilir? Şeytanın çok ince tuzakları olabilir. Yani hiç insanın normal zamanda düşündüğünde, aklının ucundan bile geçmeyecek şeytanın tuzakları olabilir. O zaman ne yapacağız biz? Bundan ihlaslı mıyız, değil miyiz? Takip ettiğimiz yol doğru mu değil mi? Şeytanın o görülmeyen ancak Allah'ın yardımıyla çözülebilecek ince tuzaklarından birine düşmüş müyüz, düşmemiş miyiz? Bunu anlayabilmek için Allah'ın müttakiler dedikten sonra vasıflarını zikrettiği insanlara bakacağız. O vasıflar bizde de peyda olmuşsa, yani haramları terk edip vacipleri doğru düzgün yerine getirdikten sonra o Kur'an-ı Kerim'den müttakilerin özellikleridir denilen özellikler bizde belirmişse demek ki doğrudur. Bizim takvamız doğru yani Kur'an-ı Kerim'e göre sağlamamızı yaptık. Baktık ki bizim 5 kere 5, beş, 25, 5'e böldüm mü gene 5. Tamam yani bir şey yok, bir problem yok. Ama böyle değilse bu saydığım üç yerden birinde ne vardır? Bu saydığım üç yerden birinde problem vardır. İşte o takva ehlinin vasıflarından bir tanesi nedir? وَسَارِعُوا اِلٰى مَغْفَرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْض Uygedet lil muttaqin. O cennetli yer genişliği yer ve gök kadar olan cennetlere ve Allah'ın makhfîletine koşunuz. Nedir o cennetler? Uygedet lil muttaqin. Muttaqiler için hazırlanmıştır Elledine o muttaqiler ki öyle mi? Yinfakûne fi sırâi ve dârâi ve kâzîmin gayza ve al-âfîne nas Onlar kimdirler? Zulûmlükta ve zorlukta infak edenlerdirler. Sadece olduğunda değil, olduğunda ve olmadığında infak edenlerdirler, öfkelerini yenebilenlerdirler ve insanlara karşı ne olanlardırlar? Af sahibi olanlardırlar. Tabii bu insanlara karşı af sahibi olmak mutlak değil. Çünkü başka hadislerden biz ne anlıyoruz? Allah'ın haklarına tecavüz edildiği zaman, Allah'ın hudutları ihlal edildiği zaman Müslüman ne yapamaz? Müslüman şey yapamaz, burada af sahibi olamaz çünkü bu Allah'ın hakkıdır, öyle mi? Kendi haklarına, kişisel haklarına şey yapıldığı zaman, saldırıldığı zaman o zaman ne yapmalıdır? O zaman af sahibi olmalıdır. Bu takva ehlinin özelliklerindendir. Bu da nedir? İşte kardeşleriyle iyi geçinebilen. Çünkü ancak af sahibi olan insanlar kardeşleriyle iyi geçinebilirler. Yapılanları affedebilen insanlar kendilerine karşı bunları ne yapabilirler? Bunları ancak bunlar alttan alabilirler. Şimdi o zaman ne diyeceğiz? O zaman diyeceğiz ki biz, Asıl meselelerden bir tanesi, çünkü burada Şeyh'in gerçekten söylediği çok güzel bir şey var. Birçok Müslüman kafirden kendine gelen eziyete karşı gayet rahat ve sabırlı olabiliyorken ama Müslüman kardeşinden gördüğü eziyeti bir türlü şey yapamıyor mesela. Müslüman kardeşinden görmüş olduğu eziyeti bir türlü ne yapamıyor? Bir türlü kaldıramıyor. Mesela benim çok böyle e, dikkatimi çeken yani böyle ilgimi çeken e, bir mesele. Adam diyelim e, kafir adamı esir almış. Adam kafirin elinde esir, ona karşı gülebiliyor, ona karşı gayet böyle rahat şey yapabiliyor, rahat olabiliyor. Adam düşün onun mesela evine girmiş, mahremine girmiş yani ama bir Müslüman kardeşi aynı yerde kendine bir şey söylediği zaman mesela ona karşı şey yapabiliyor, çok böyle ciddi sert veyahut da kızabiliyor mesela. Bu insanın kalbinin çok ciddi manada Allah bullak olduğunu gösterir. Yani onun için nedir? Müslümanlara karşı af sahibi, Kafirlere karşı şiddetli, öfkeli ve onlara karşı kim ve buğuzlu olmak bu nedir? Bu imanın bir gereğidir. Biz insanlarla eğer bir arada yaşıyorsak şunu bilmemiz lazım öncelikle. iki tane mesele var burada, bunları söyleyeceğiz. Bunlardan birincisi biz insanların hoşumuza gitmeyen davranışlarını kategorilere ayırmamız lazım, öyle mi? Her insanı aynı kefeye koyan insan, her insanın aynı kalıptan çıkmasını isteyen insan Hiçbir zaman insanlarla bir arada yaşayamaz. Yaşarsa da sürekli problemli bir şekilde yaşar. Bunlardan birisi ne? Kültürden kaynaklanan farklılıklar. Yani dine göre haram olmayan, dine göre yanlış olmayan lakin kültürden kaynaklanan bir takım farklılıklar olabilir. Bunları bir defa görmemezlikten gelmemiz lazım öyle mi? Çünkü biz dinimiz despot ve demokrat olan bir din değil yani insanları zorla belli bir kalıba sokmaya çalışan bir şey değil, din değil. Herkesin kültürü kendine, herkesin dili kendine, herkesin konuşma biçimi kendine, herkesin giyim biçimi kendine ne zamana kadar? İslam'a muhalif, dine muhalif olmayıncaya kadar. Din bizi bir çatı altında toplar, kalan hepsini zenginlik olarak kabul eder. Dillerin farklılığını, kültürlerin farklılığını zenginlik olarak kabul eder. Biz de Müslümanlara böyle yapmamız lazım. Yani biri elle yemek yiyordur, biri kaşıkla yemek yiyordur, öyle mi? Bu kültür, bu kültür. Yani elle yemek yiyen şuna bak yav, işte görmemiş dese adama, karşıdaki adam ne yapacaktı Sinirlenecektir buna. o da elle yemek yiyen karşıdakine bu ne yav sen de Avrupalılar gibi yemek yiyorsun, Müslüman adam bunun gibi yemek yer mi dese ne olacaktır? Karşılıklı bir e, çatışma olacaktır. Ne yapacak Müslüman burada? Müslüman burada diye ki bu bir kültür, kültür zengini, onunki ona, benimki bana. İki, dinden kaynaklanan problemler. Yani adam yalan söylüyor, adam zalim, adam müslümanların hakkını hukunu bilmiyor, adam gıybet yapıyor. Mesela bu tip dinden kaynaklanan problemler varsa burada da ne yapacağız? Islah cihetine gideceğiz, öyle mi? Islah da nedir? Islahın yolları vardır. Yani bir adam hata yapıyor, bunu yapma demek, ıslah etmek bu değildir. Müslüman, akıllı olan Müslüman eğer gerçekten kardeşine zulmetmek değil, kardeşini kırmak verencide etmek değil, onu düzeltmek istiyorsa bunun yolları vardır. Kimi insan vardır kırılmaktan anlar. Yani güzel söylersen anlamaz. Kıracaksın ki adam laftan anlasın mesela. Kimi insan vardır e çok sevdiği insanların kendisine nasihat etmesinden anlar. Gideceksin onun en sevdiği insan kimse ona zikredeceksin. Diyeceksin ki bak bu kardeşin böyle böyle dine göre bir hastalığı var. Bunu Allah için nasihat et mesela. Kimi insan vardır birebir uyarılmayı sevmez. Umumi nasihat edildiği zaman e hoşuna gider. Umumi nasihattan kendine payını alır. Sen de umumi bir ortamda hiç alakası yokken bu meseleyi anlatacaksan mesela peygamberimizin yaptığı gibi bir hata gördüğünde sahabesinde minbere çıkardı ve derdi mabalu aquam infaluna kaza ve keza ne oluyor birilerine şöyle şöyle yapıyorlar diye isim vermeden insanları belirlerdi. Kimi insan da var der ki ben genel konuşulduğumu mu anlamı bana de ki sen bu yanlışı yaptın ben de kendimi düzelteyim. Gerçekten kendini düzelten güzel bir Müslümandır mesela. Onu da birebir karşını alırsın, birebir konuşursun. Yani Karşımızdaki insanın düzelmesine e, hangi yol daha evladır? Bunu araştırmak, bu nedir? Bu emri bilme'ruf. Ne yani münkerin? Fıkhındandır. Anlaşıldı mı? Bu birinci mesele. İkinci mesele, bunun bize olması gereken en büyük faydası ne? İnsanoğlunun kendini tanıması. Çünkü insan ancak kendini başka insanlarla bir arada yaşadığı zaman tanıyabilir. Ama hangi insan? Düşünen insan. Öyle mi? Yaptığı bütün fiilleri muhasebe altına alan ve çıkan sonuçları İslam'a arz eden, kitaba ve sünnete arz eden bir insan ancak kendini tanıyabilir. Her Müslümanın üzerine düşen iki tane görev vardır. Bunlardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette insanın umumi olarak özelliklerini anlatan özellikleri bilmesidir. Bu birinci insanın kendini tanıması. Bu her insanda eşittir. Yani insanın rahata düşkünlüğü, insanın unutkan olması, insanın cahil olması, gafil olması, işte insanın rahatı gördüğü zaman Allah'ı unutup darı gördüğünde Allah'ı hatırlaması ve mesela vesaire bunlar bütün insanlarda ortak olan vasıflar. Öyle mi? Bunu zaten kitap bize öğretmiş. Önce bunu tanıyacağız. Yani her insanda olması gereken olan vasıfları tanıyacağız. Sonra insanlarla beraber yaşarken bunlardan hangisi bizde daha belirgin? Ve hangisi bizi Allah'a isyan etmeye sevk edecek kadar bizde ileri boyutlara gitmiş. Sonra onları tespit edeceğiz. Sonra da onları ne yapacağız? Onları terbiye edeceğiz. Çünkü her insan doğarken birtakım özelliklerle doğuyor. Yetişmiş olduğu ortam bazı özelliklerin ön plana çıkmasına bazı özelliklerin geri planda kalmasına sebebiyet veriyor. Öyle mi? Mesela çok sessiz, çok sakin, çok rahat bir ailede yetişen bir insan. Yani oldu mu yiyen olmadığım hiç umrunda olmayan, yani böyle kendi aralarındaki ilişkiyi önemseyen bir ailede yetişen bir çocuk işte rahatı gördü mü, her şeyi unutan, gafil kalan, zoru gördü mü hemen sağa sola çatışan bu özellik bunda belirmez, vardır lakin açığa çıkmaz, öyle değil mi? Neden? Çünkü yetiştiği ortam buna müsait bir ortam değildir. Ama böyle çok kapitalist bir ailede yetişen bir çocuk, yani böyle oldu mu ee, ne yapacağını bilmeyen, olmadı mı böyle dünya yıkılmış gibi e, maddi anlamda söylüyorum davranan bir ailede yetişen bir çocukta bu özellik ne yapacaktır? Bu özellik iyice e, şeye çıkacaktır, e, ayuka çıkacaktır. Sorumluluklarını bilen bir ailede, yani baba kendi sorumluluğunu, anne kendi sorumluluğunu, çocuk kendi sorumluluğunu bilen bir ailede yetişen bir çocukta gaflet ve unutkanlık hastalığı çok fazla belirmeyecektir. Öyle mi? Niye? Çünkü sorumluluğunu zaten bilen ama yok herkesin kendi halinde olduğu bir yerde yetişen. Kimsenin kimseye müdahale etmediği bir yerde yetişen bir insan. Bu hastalık yani bu insanın fıtratında var olan özellik iyice belirecektir ve hastalık haline dönüşecektir. Onun için biz önce kitaptan insanı tanıyacağız. Ondan sonra insanlara karıştıktan sonra da hangi o insanda bulunan vasıflar bizde iyice belirmiş, bizi Allah'a karşı isyana sevk ediyor. Bu defa ne yapacağız? Bu defa onları tanıyacağız. Bu da ancak kimin için olabilir? Düşünen, ve sorumlu olan Müslüman için olabilir. Yoksa düşünmeyen, hiç ben iyi mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum, kendini muhasebe etmeyen bir insan için bu zaten ne olamaz? Bu söz konusu dahi olamaz. Evet, devam edelim. Şuna da dikkat çekmek gerekir ki, kusurları olan kişilerle birlikte cihat etmek caiz değildir. Bundan da cihat etmenin bir yararı olmaz, böylelerine zafer nasip olmaz veya Kardeşlerin terbiyesini yükseltmek için cihati ertelemek <gülüyor> gerekir gibi bir takım hüccetler sebebiyle bazı kardeşlerin kötü davranışları gerekçesiyle diğer Müslümanların cihat meydanını terk etmeleri caiz değildir. Çünkü bütün bunlar geçersiz mazeretlerdir. Alimler şer'e şer olarak korunması gerekli olan beş şey içerisinde din, ırz, can, mal ve akıl, dini korumanın kişinin kendi canını korumasından öncelikli olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Bu nedenle dini korumak için yapılan cihat, kişinin ölümüne yol açsa bile yerine getirilmesi vaciptir. Müslüman kişi Allahu Teala Teala'nın dinini korumak için yaralanma veya ölüme katlanıyorsa, katlanıyorsa cihatın sürmesi uğruna kardeşlerin kusurlarına ve nasıl katlanmasın? Kaldı ki belirttiğimiz gibi Kardeşlerinin eziyetlere katlanması sebebiyle ecir anlatılır. Evet. Şimdi normalde bu da nedir? Ee, i̇ster umumi olarak, ister hususi olarak, özellikle kalbinde hastalık olan, İslami amelden geri kalmak isteyen insanlar, ''Ben amel yapmıyorum, ben cihad etmiyorum, ben davet yapmıyorum.'' diyemeyecekleri için bir takım neler bulmaları lazım, bahaneler bulmaları lazım. Öyle mi? Yani şimdi bir insan çıksa sizin karşınıza dese ki, arkadaş, ee, bence bu şeyler hep yanlış, bu İslam için çalışanlar hep yanlış yapıyor. Onun için bence hiç İslam için bir şey yapmaya gerek yok. Kimse bunu kale bile almaz. Öyle değil mi? Lakin adam bir takım İslam'dan bahaneler sunduğu zaman hem kendi kendini rahatlatmış olur, hem de o yalancıların ve münafıkların sözlerine kulak veren zayıf imanlı Müslümanları aldatmış olur. Öyle mi? Onun için bazı insanlar sürekli insanların ahlaki problemlerini ee, ön tarafa çıkarıp insan kendi, insanları İslami hareketten alıkoymaya çalışırlar. İnsanları cihattan alıkoymaya çalışırlar. İnsanları davetten, ilimden alıkoymaya çalışırlar. Biz bileceğiz ki bu insanlar karşımızdaki insanlar hataları tespit edip lakin kendileri İslami amelden geri durmayan üzerine düşen vecibeleri yerine getirenlerdense biz bileceğiz ki bu Müslümanlar sorumluluk bilinci olan ümmetin dertleriyle dertlenen insanlardır. Ama sadece hataları zikredip kendi üzerlerine düşen hiçbir şeyi de yapmıyorlarsa bu hataların varlığını ön plana surup sunup kendilerinin İslami hareketten amelden geri kalmalarına bahane olarak önümüze sunuyorlarsa bu bu insanların münafık ve kalplerinde hastalık olduğunu gösterir. Anlaşıldı mı? Tekrar söylüyorum. Bir insan Müslümanların içindeki sorunları ön plana çıkarıp ama yine kendi üzerinde düşeni de yerine getiriyorsa bu onun Müslümanların derdiyle dertlenen bir Müslüman olduğunu gösterir. Yani etrafındaki olaylara kayıtsız kalmadığını gösterir. Ha ne vardır? Sadece biz bunu şöyle uyarabiliriz. Bunları her yerde dillendirip kafirlere karşı Müslümanların kozlarını, kafirlerini eline verme. Müslümanların da morallerini bozma. Diyebiliriz. Bu ya yanlış bir şeydir diyebiliriz. Ama eğer adam Müslümanların problemlerini ön plana getirip koyup, kendi üzerine düşeni yapmıyorsa ve bu problemlerin varlığını kendi üzerine düşeni yapmamaya bahane olarak gösteriyorsa bu nedir? Bu bu adamın münafık olduğunu, kalbinde hastalık olduğunu, e, kendi yapamadığını, bununla örtbas, et, e, örtbas ettiğini anlamamız gerektirir. Öyle mi? Bakın bizim ile tasavvuf dini arasındaki en büyük fark nedir? Biz Müslümanlar olarak hakikat dünyasında yaşarız. Onlar ise kendi dinlerinde hayal dünyasında yaşarlar. Öyle mi? Yaptıkları ameller de hayal ürünüdür. Ulaşmaya çalıştıkları neticeler de hayal ürünüdür. Bizim yaptıklarımız da hakikattir. Çünkü Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dan alınmıştır. Ulaşmaya çalıştığımız netice de nedir? Hakikattir. Onlar nasıl bir insan hedeflerler? Tasavvufta hedeflenen insan modeli nedir? Hiç günah işlemeyen. Kalbi bir an Allah'ın zikrinden gafil olmayan. Hiçbir an dünyaya meyledtmeyen kendisine ne yapılırsa yapılsın sukut eden, <gülüyor> herkese eyvallah diyen bir adam. Böyle bir şey mümkün mü hakikat dünyasında? Hakikat dediğim kitap ve sünnet mümkün değil. Yunus peygamber dahi insanların davete icabet etmemesinden sinirlenip kızıp o beldeyi terk edip gitmişse, öyle mi? Hz. Musa dahi bir insana yardım ederken kızıp tokat atıp karşısındaki adamı öldürmüşse, Hz. Adem dahi cennetteki ağaca nefsani isteklerinden ötürü şeytanın vesvesesine uyup oradan yemişse Resulullah dahi bazen kendi ashabını kırmışsa Ey Allah'ım ben kime lanet etmişsem Müslümanlardan benim o lanetimi onun için dua kıl deme gereği duymuşsa Peygamberimiz dahi hanımlarıyla birbirine girip artık ya istiyorsanız Allah ve Resulünü seçin ya da dünyayı istiyorsanız sizi güzel bir şekilde boşayayım gidin demişse Resulullah'ın sahabesi olan insanlar İman yönünden en üst derecede olan insanlar Ebu Bekir, Ebu Hureyre'nin göğsüne vurup onu yere düşürmüşse veya eski babalarının yaptığı savaşları hatırlayıp birbirlerine kılıç çekmişlerse o zaman hakikat dünyasından ne yapmamak lazım? Hakikat dünyasından kopmamak lazım. Elbette bugün Müslümanların içinde de bunlar olacaktır. Yani bunlar peygamberlerde ve peygamberlerin havarisi olan veya sahabesi olan iman yönünden en yüksek olan insanlarda bile vuku bulmuş meselelerse Resulullah'ın en değerli sahabeleri Resulullah'ın hanımına iftira ettiler arkadaşlar. Öyle mi? İftira edenlere destek verdiler. İftira edenlerin sözlerini yaydılar Medine'nin içerisinde. Bu Resulullah'ın yetiştirdiği nesilde mevcut olmuşsa ve Resulullah bunların onları kovmasına veya onlardan ayrılmasına veya siz varsınız siz varken ben bu işi yapmam demesine sebep olmamışsa sadece Allah'ın hudutlarını uygulattırmışsa <gülüyor> Bugün çalışan Müslümanlarda bunların olması nedir? Hayda hayda normaldir, öyle mi? Onun için akıllı olan Müslüman hakikatten kopuk yaşamaz. Zaten bu şekil problemleri ön plana sürüp geri kalan insanlara şöyle bir bakın. Ahlak yönünden yeryüzünün en rezil insanlarıdırlar. Yani kendilerine ticaretlerinde beş para etmezler. Muamelelerinde beş para etmezler. Ailelerinde beş para etmezler ama başkalarının hatalarını ön plana çıkarıp kendileri İslami amelden ne yaparlar? Geri durarlar. Bu insanların tek gayesi bir, kendilerini tatmin etmektir. İki, iman yönünden zayıf olup münafıklara kulak veren. Medine'de de vardı böyle Müslümanlar. Müslümanları aldatmaktır. Onun için ne diyeceğiz? Biz hakikatten kopuk yaşayamayız. Elbette Müslümanlar zina yapıp rejim edilen sahabeler var. Çokça içki içilip Resulullah'a getirilen sahabeler var. Defalarca şey yapılan sahabeler var. Had uygulanan sahabeler var ama bunlar sahabeleri İslami amelden hiçbir zaman ne yapmamıştır, alıkoymamıştır. Ya bunları ıslah ettiler veya ıslah etmeyenleri ayırdılar kendi saflarından, uzaklaştırdılar, ıslah edemediklerini. Lakin kendileri asla Allah'a giden yolda yapmaları gereken vecibelerden ne yapmadan geri durmadılar. Bu bizim için de nedir? Bu bizim için de geçerlidir. Çevremizdeki bütün insanlar bozulabilir. Çevremizdeki bütün insanlar hata yapabilir. Çevremizdeki bütün insanlar birtakım problemlerle karşı karşıya kalabilir. Biz ne yapacağız? Biz her zaman ıslah cihadetine gidip Allah'a karşı kendi sorumluluklarımızı bileceğiz. Ve bunları ne yapacağız? Bunları yerine getireceğiz. Anlaşıldı mı? Yani hataların varlığı İslami hareketten geri durmayı, cihattan geri durmayı, ilimden ve amelden geri durmayı asla mübah ve meşru kılamaz. Hele söz konusu cihad olunca bir de. Yani ne diyor şeyh? İslam'da Maslahatların içerisindeki en büyük maslahat, en büyük zaruret dinin maslahatının korunmasıdır. Dinin zaruretinin korunmasıdır. Birilerinin ahlakının bozuk olması seni sıkıyor. Öyle mi? Tehammül edemiyorsun. Lakin cihadı terk etmek dinin maslahatına zarar getirecek. Dinin kafirler tarafından e, küçük düşürülmesine sebep olacak. Din nehlinin küçük düşürülmesine sebep olacak. Onun için onun maslahatı bütün maslahatların önünde gelir. Bunları sadece ıslah cihetine gidip ne yapmak lazım? E, düzeltmeye çalışmak lazım ama bu sebeplerden ötürü geri kalmamak lazım. Evet. Bu demektir ki sabretmek mücahede ile kazanılan bir huydur. Kişi sabretmeye gayret ettiği sürece sabır onun huyu ve ayrılmaz karakteri haline gelir. Müslüman kardeşlere muameleden söz ederken kardeşlerden Sabırdan daha üstün bir derece derecede olmalarını istiyoruz. Sabırdan daha üstün derece ise kendilerine haksızlık yapan kardeşlerine bağışlamaları ve kötülük yapana da iyilik, iyilikle muamele etmeleridir. Allahu Teala şöyle buyurur: "Sen bağışlama yolunu tut, iyiliğe emret ve cahillerden yüz çevir." İbn Hacer Rahimehullah bu ayetin tefsirinde şöyle der: Taberi, Caner e, Sadık'ın şöyle dediğini rivayet eder. Kur'an'da güzel ahlakı bundan daha iyi bir şekilde bir araya getiren başka bir ayet yoktur. Tabiri Mürsel olarak ve İbn-i e, İbn Merdevey -Dev mevsul olarak şöyle rivayet eder. Sen bağışlama yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir ayeti. indiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ceb Cebrail'e aleyhi ve sellem ayetin tesiri hakkında sordu. Cebrail aleyhisselam Bilmiyorum. Onun hakkında sorayım, dedi. Sonra Cebrail aleyhisselam döndü ve Rabbin sana ilişkiyi kestiğin kişiyle ilişki kurmanı, sana vermeyene vermeni ve zul, zulmedeni bağışlamanı emrediyor, dedi. Kötülüklere karşı sabretmek bir mertebe ise yapılan kötülüğü, Müslümandan insana yapılan kötülüğü, insanın iyilikle savunması ise bu en büyük bir mertebedir. Öyle değil mi? Bu Adın cennetlerini hak eden Müslümanların özelliklerindendir. Yani Müslüman, Müslümana karşı iki türlüdür. Ya kendisine kötülük yapar, Müslüman da ona ne yapar? Müslüman da ona sabreder, bu bir iyiliktir. Veya kendisine kötülük yapar, Müslüman o kötülüğüne rağmen ona iyilik yapar. Kimin için? Allah için. Öyle mi? Müslüman o kötülüğüne rağmen ona iyilik yapar. Bu ise nedir? Bu adın cennetlerinin ehli olan Müslümanların özelliğidir. Kur'an-ı Kerim'de karşılaşmışsınızdır. Allah Azze ve Celle sürekli mübarek olan, mümin olan kullarını övdüğü zaman ne diyor? Huayd raûne bil hasaneti syyete. Onlar ki iyilik ile kötülükleri ne yaparlar? Kötülükleri savarlar. Ve bu ahlakta olan insanlar Müslümanların arasındaki buzları da ne yaparlar? Eritebilirler. Ne gibi? Mesela Allah Azze ve Celle ayet kelimesi diyor ki sen şey şey yap. Ey Muhammed, iyiliği, kötülüğü iyilik ile sav. Kötülüğü iyi ki desam. O takdirde sen göreceksin ki senin ile arasında düşmanlık bulunan sana çok yakın bir dost olacaktır. Bunu ise ancak büyük bir pay sahipleri ve sabır sahipleri anlayabilir. Öyle değil mi? Allah azze ve celle peygamber aleyhissalatu vesselam'a söylüyor sen Kötülüğü, iyilik ile sav o zaman göreceksin ki وَإِذَا ve بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَزٍ عَزِيمٌ O zaman sen göreceksin ki seninle arasında düşmanlık olan adamın sanki çok iyi bir dost, çok yakın bir dost gibi olacaktır sana. Yani bu mertebede olan insanlar aynı zamanda bu ahlak kendi zatında bir ıslah metodudur. Bu ahlak kendi zatında bir ıslah metodudur Müslüman kardeşimiz bize bir kötülük yaptığı zaman ona sabretmek değil de onun kötülüğüne rağmen ona iyilik yapmak onu düşünmeye sevk edecektir. Belki de o ahlakını ne yapacaktır? Düzeltmeye sebebiyet verecektir. Veya onu bize iyice yakınlaştıracaktır. كَأَنَّهُ وَلِيُّ olacaktır. Çok yakın bir dost gibi olacaktır. Bu şekilde biz onu ne yapabileceğiz? Bu şekilde biz onu ıslah edebileceğiz. Bu da tabii nedir? Çok zor olan ve sabrın üzerinde bir mertebedir. Ancak insan mücadeleyle sürekli dikkat ederekten bu seviyeye ne yapabilir? Gelebilir. Yani bana kötülük yapıldığı halde ben o kötülüğe iyilikle karşılık vereceğim gibi sürekli kendini buna şartlayıp böyle yaparsa inşallah bu sabrın da üzerinde nedir? Sabrın da üzerinde bir mertebedir. Zaten bu konunun tafsilatı içeriği Müslümanın Müslümana karşı görevlerinde Tafsilatlı bir şekilde bize gelecek. Onun için tafsilata girmeyip genel katlarıyla anlattık şimdi. Tafsilatı ne demek yani? Kötülüğü affetmek, ne demek kötülüğe sabretmek, nasıl bir şey bu? Resulullah buna örnek vermiş mi, bunu övmüş mü? Bunları orada anlatacağız.